Derhal şehri terk et. Ben hakikaten senin iyiliğini isteyen biriyim. Hemen oradan ayrılıp hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı ve "Şu zalimler güruhunun elinden beni hala seyleyaram mı?" diye yalvardı. Medyen tarafına yönelince, "Umarım Rabbim beni doğru yola yöneltir." dedi.